Türkiye'nin en kitlesel gözaltısı Salı günü gerçekleşti. Bir günde 170 bin imza ve 58 çevreci gözaltına alındı. Çevreciler serbest ancak 170 bin imza hala gözaltında. Sinop ve Mersin'e nükleer santral yapılmasını istemeyen vatandaşlar Salı günü meclis kapısı önünde eylem yaptı. İnternet üzerinden toplanan 170 bin nükleer santral istemiyoruz imzaları meclise iletirmek istendi. Ancak bu mümkün olmadı. İmzalar ve eylemciler Çevik Kuvvet Polisleri tarafından gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 170 bin imza hala meclise ulaşmayı bekliyor. Siz de 170 bin imzayı 200 bine çıkarmak istiyorsanız nükleer.greenpeace.org internet adresinde imza kampanyasına katılabilirsiniz. Nükleer programı ile Batı'nın tepkisini çeken İran bir adım daha atıyor ve ilk nükleer santrenini açıyor. Santrenin 3 ay içinde açılması planlanıyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i santralin açılmasında dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini belirtti ve Eylül ayında elektrik üretimi planladıklarını kaydetti. Santrali bitirmek üzere İran ile anlaşma imzalayan Almanya 1979'daki devrimin ardından tek taraflı olarak anlaşmayı iptal etmişti. Almanya'nın durdurduğu inşaatın devamı için İran ile Rusya arasında 1994'te anlaşma imzalanmış ve inşaat çalışmaları ertesi yıl başlamıştı. Rusya Santrali 1999'da hizmete açılacak şekilde tamamlamayı taahhüt etmişti. Rusya taahhüdündeki 11 yıllık gecikmeyi teknik nedenlere bağlıyor. Türkiye'de aynı iple kuyuya inmeye çalışıyor. Ancak karşılaşacağı sadece nükleer atıklar, kanser riski, pahalı enerji, Rusya bağımlılık ve nükleer felaket riski. Güneş ve rüzgar ne güne duruyor? Hayvan çeşitliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden Türkiye'de van kedisinden yılan, kurbağa ve geyik böceğine kadar birçok tür yabani hayvan toplayıcılarının hedefi durumunda. Dünyada 13 binin üzerinde memeli ve kuş, binlerce sürüngen, balık, milyonlarca omurgasız hayvan bulunduğunu belirten yetkililer son yıllarda birçok hayvan ve bitki türünün yok olmasını insana bağlıyor. Evcil hayvan talebini karşılamak için milyonlarca hayvan ticarete konu ediliyor yıllık milyarlarca dolar değerindeki uluslararası yaban hayatı ticareti birçok hayvan türünün hızla azalmasına neden oluyor. Ekonomik Gazetecileri Derneği tarafından 16 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen Küresel Isınma Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Hazırlanan sonuç bildirgesinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekolojik, ekonomik ve politik bir sorun olduğu kaydedildi. Bildirgede ülkeler küresel ekonomik krizden çıkmak için para bulunurken ve uzlaşı sağlanırken, Yaklaşık olarak aynı oranda ekonomik kayba yol açacak olan küresel ısınmayla önlem almak için ise ayak diretildiğinin altını çiziyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği artık sadece gelecek kuşakların bir sorunu olmaktan çıkmış ve bizleri de etkiler hale gelmiştir. Küresel ısınma olgusu afetlerden sonra sığınılacak bir bahane olmamalıdır. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için bir an önce harekete geçilmeli, geleceğimiz ekonomik çıkarlara kurban edilmemelidir maddesi de bildirgenin sonuçlarından biri olarak kayda geçmiş. Küresel ısınma ile mücadele için iklim politikaları oluşturulması gerektiğini belirten bildirgede Türkiye'nin ise bir iklim politikasının hala olmadığı kaydedildi. O zaman hükümet ne güne duruyor? Vatandaşların gele geleceği için harekete geçmesi gerekiyor. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde kurulması planlanan Termik Santral ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme ÇED raporunun olumlu olmasını üzerine, bunun iptali için dava açıldı. Ali Ağa'da bir Türk firma tarafından kurulması planlanan termik santralin yapımına karşı Foça Çevre Platformu, Foçep ve Bakırçay Çevre Platformu, Baçep üyeleri Ali Ağa adliyesine gelerek ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle dava açılar. Her iki platform adına ortak açıklama yapan davacı Avukat Hasan Namak, bir yandan madenler, hidroelektrik santraller, termik santraller ve bir yandan da nükleer santraller ile uluslararası sermayenin saldırısı altındayız. Bu sermayeler yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı bütünüyle sömürecek ve tarifi mümkün olmayan çevre sorunları doğuracaktır. Buna karşı ulusal bilinçle ve yaşam savunuculuğu bilinciyle mücadeleyi burada başlatmış bulunuyoruz." dedi Avukat Hasan Namak. Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının yarattığı çevre felaketinden sonra Bulgaristan Karadeniz'den Ege'ye petrol boru hattı projesiyle artık ilgilenmediğini açıkladı. Bulgaristan Başbakanı Boya Borisov Financial Times ile yaptığı röportajda projenin çevreye etkisi konusundaki bir çalışmanın sonuçlarını gördükten sonra Bulgaristan'ın Rusya ve Yunanistan ortaklığıyla hayata geçirmeye hazırlandığı projeden vazgeçtiğini söyledi. Karadeniz'deki Burgaz ile Ege sahilindeki Alexandropolis arasında 285 kilometre uzunlukta olması planlanan boru hattı ...ile kalabalık boğazlardaki tanker trafiğinin azaltılması amaçlanıyordu. Fakat gerçek sorun trafik değil, boru hatları değil, gerçek sorun petrolü olan bağımlılık. Yenilenebilir enerjiye geçersek bunların hepsi toptan çözülecek. Ancak ne yazık ki Meksika körfezindeki petrol felaketinin etkileri her geçen gün artıyor. Bir grup bilim adamı ve Louisiana'daki bazı şirketler en hassas bölgeleri petrol yiyen mikroplar yardımıyla temizlemeyi düşünüyor. Louisiana Doğal Yaşam ve Balıkçılık Derneği'nden profesör Rife Portier, yüzlerce galonluk petrol yiyen bakterinin fermentasyonundan sorumlu. Portier, Louisiana'nın güneyindeki bataklıklarda rastladığımız mikroorganizmalar var. Bunlar süper böcekler diye nitelendiriyoruz. Bu organizmalar petrol yemeyi seviyor, diyor. Yeterli miktarda mikrop bırakırsanız petrolü yerler. Petrol bittiğinde de diğer mikroplar onları yer ve böylece ortadan kalkmış olurlar, diyor. Yetkililer, körfeze ellerindeki gereçlerle, her hafta 45 bin galon bakteri yayabileceklerini belirtiyorlar. Bilim adamlarına göre petrol temizlendikten ve plajlar tamamen arındırdıktan sonra doğa bu felaketi de atlatma yollarını bilecek. Petrol yetmedi, güya bu teknolojik çözümlerle de ekosistemi daha da bozacak mıyız acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Petrolden arınmış yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.